kimi yüzler vardır ki bunu diyor. Kimi yüzler vardır ki o gün orada ağaracak, kimi yüzler de vardır ki o gün orada kararacak. Allah yüzü ağaranlardan eylesin. Yüzü kararanlardan eylemesin. Kardeşler, bugün ders silsilesinin 22. dersi iman ve ahlak dersine başladığımızın biliyorsunuz ders silsilesinde tamamen imani, ahlaki ve tevhidi meselelerin üzerinde durduk. Bundan önceki derste de aynı şekilde bugünse bu silsilenin içinde eğitimdeki Rabbani'lik konulu bir ders, sohbet yapmayı uygun gördüm. Allah bana anlatma Hepimize de güzel bir anlayış versin. Çünkü eğitim ciddi cidden önemli olan e, meselelerden bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Allah'tan en çok korkan kimdir? Alimlerdir. Yani Allah korkusunu taşıyan Allah'ın helalini haramını bilen emir ve yasaklarına bilen, onu hayatına geçirendir. Eğitimdeki ciddi boşluklar kimin Allah'tan korktuğunu, kimin korkmadığını dahi ne yapar? Karıştıracak seviyeye getirir. Allah Resulü Aleyhisselatü gönderilmiş olduğu topluluğa baktığımızda öyle bir topluluk seçilmiş ki o zaman ...insanlık... ...bütün değerlerini yitirmiş... ...ticaret... ...tamamen ne yapmış... İflas etmiş değerlerinde... ...ahlak tamamen... ...çökmüş... ...kavmiyetçilik... ...ırkçılık... ...hat safhada... ...hangi kabile kalabalık güçlü... ...zayıfın tepesine ne yapmış... ...çökmüş... ...köle diye götürmüş... ...satmış... ...adam çalışmış kazanmış... ...ticaret için malını getirmiş onu kandırarak, yüksek fiyatlar vererek almış, parasına gelince ne yapmış? Ödememiş. Veyahut evli olduğu kadın kendisine kız çocuğu doğuruyor, erkek çocuğu doğurmamışsa, erkek çocuğu olan bir erkeğe yatağına kendi karısını dahi ne yapmış? Götürmüş. Ondan erkek çocuğu olmuşsa bir daha onunla yatağına girmemiş, onu baş tacı etmiş ve e, ululamış. Yani böyle bir toplumun içine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderilmiş ve onları öyle bir eğitmiş ki yani Rabbani bir eğitimle o şirkin, küfrün, ahlaksızlığın zirvede olduğu bir topluluk insanlığı ve insanlığın verdiği değeri fıtratı en yüce seviyeye ne atmış Taşıyabilmiş. Yani eğitim Cidden çok çok önemlidir. Peki bir insan başı boş bırakılsa, hiç eğitilmese ne olur? Aynı Mekke toplumu olur. Peki eğitilse ne olur? Yanlış eğitilirse Mekke toplumu olur. Doğru eğitilirse o asr saadetteki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğittiği ve günümüze kadar İslam'ın gelmesine sebep olan o insanların yaptığı terbiyeden olur. Onun için eğitim cidden çok çok önemlidir. Ve tavuti sistemlerde dikkat ederseniz demokrasiyi kabul eden veya izinleri kabul eden yani Allah'tan hayrı ne varsa onu kabul eden, onunla yönetimi olan insanlara baktığımızda eğitime çok çok önem vermişlerdir. Hatta bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda Kaç yılda, binden kaç bin insan yarattık demişlerdir. Buradaki yarattık dediği kelimeyi neye kullanmışlardır biliyor musunuz? Okullarda, o kafada insan yetiştirerek her kesime ne yapmışlardır? Yerleştirmişlerdir ve geleceğin, yani o sistemin teminatını onlarla almışlardır. Onun için eğitim çok çok önemlidir. Ve, bütün bu sistemlerde eğitime o kadar önem verirler ki eğitimin Aleykümselam Aleyküm. Eğitimin temel prensipleri o toplumu ayakta tutacak değerler neyse yönetir onları daha ufacık e, dimalara ne yaparlar? Yerleştirirler. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda bu müşkilatı gören bir kesim Tutmuştur, kendi okuluna açmıştır. Nur talebelerle kastediyorum. Ve açın sebepleri kardeşlerim nedir? Biz çocuğumuzu kendimizi eğiteceğiz, kendi sistemimizi ne yapacağız? Onların kafaya vereceğiz. Ama öyle bir hale gelmişlerdir ki bugün sistemin koruyucusu ve müdavimi haline gelmişlerdir. Yanlış bir politikaları vardır. Veyahut tasavvufçulara bakın. Bunu Haydarbaş bir yerde becermiştir Meltem okullarıyla. O da aynı şekilde karşı olduğu bir sistemin savunucusu haline ne yapmıştır? vermiştir. Öyleyse bu eğitim ne? Yanlışlık nerede? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Hiç kafirlerden, müşriklerden korkmuyor. Bir savaşta ne yapılıyor? Bolca esirler alınıyor. O esirlerin hemen hemen hepsi okur yazar insanlardı. Sahabelerinse okuma yazmaları neydi? Çoğunun yoktu. Allah Resulü ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam. iki sahabeyi getiriyor. Bir müşriye al bunları okuma yazma öğret. Hürriyetin senin diyor. Yani hiç korkmadan ne yapıyor? Bir müşriye sahabesini teslim edebiliyor okuma yazmada. Burada demek ki eğitim çok çok önemli. Sadece okuma yazma meselesi insanın eğitilmiş manasına da gelmiyor. Düşünün bizim Peygamberimiz Allah Resulü ve Vesselam ümmü müydü? Evet. Okuma yazması var mı? Yok. Peki bugün okuma yazması olmayan insanlara söylenen bir kavram var. Ne bu? Cahil, cahil derler. Peki Peygamberimiz Saşa cahil birisi mi? Demek ki okuma yazma olmayan birisi cahil manasında değil. Asıl cahil, geçen haftaki dersleri hatırlayacak olursanız kökü nedir? Allah'ı tanımayan Allah'ın vermiş olduğu fıtratla Rabbini bulamayan yani hayvanlardan daha aşağıda olan okuma yazması olmayan insan bazı şeylerde kör olabilir ama cahil asla Allah'ı tanıyorsa, Rabb'ını bulmuşsa ona cahil ne yapmaz denmez. Bugün en okumuş güya, alim dediğimiz insanlara bakın. Sanki adeta Allahsızlığı yaymada birbirleriyle ne yapıyor? Yarışıyorlar. Sabah bindiğim ilk arabada bir reklam yapıştırmışlar. Hazreti Mevlana'yı anla günleri diye. Ve bir kadının adını yazmışlar. Sonu gut diye bitiyor. Ta mu diye baktım ben de. Dikkatimi oradan çekti. Açık bir bayan güzel böyle güleç bir resmini koymuşlar. Ve Diyanet'in sempozyumunda Allah'a anlatacak bu. Yani düşünebiliyor musunuz? Çağdaş insan böyle olurmuş. Böyle inanırmış. Ve inanca da ne yapıyor? Böyle davet edermiş. Halbuki eğitim böyle değil kardeşler. Yani toplum e, görsellikle insanları ne yapmış bozmuş. Öyleyse eğitimdeki kasıt nedir? Bunun üzerinde veya Rabbani eğitim nedir? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü geçmişte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın medresesinde yerleşenler, yetişenler hemen mescidin dibinde e, kalanlar bir huri ekmeğe talim eden insanlar İslamı bize kadar getiren büyük ne yapmışlardır, alimler olmuşlardır. Ama bunu fark eden şeytan ve avaneleri ne yapmışlar hemen İslam'a birçok kitapların e, tercüme edilip felsefenin, ateizmin veya budizmin kitaplarını tercüme edip sokarak Müslümanların zihinlerinin bulanmasına sebep olmuşlar ve bugün İslam adına mesela ben kitapçıyım, Şurada Hacı Bayramda kitap satıyorlar. Alen ehli sünnet itikadı ile alakalı yüzün üzerinde kitap var. Bizim itikadımızı anlatan dört dörtlük bir tane bulamazsınız. Yok. Yani Kur'an ve sünneti anlatan ehli sünnet itikadı Polen'den, Kuraba'dan, Ümmül Kuradan çıkar. Bunlardan da aldığınız kitaplar hep hocalara yazılmıştır. Avama yazılmamıştır. Hepsi şerhe muhtaçtır. Yani sen alıp da şunu, ya ben ehli sünnet itikadını öğreneyim diyeceğim bir kitabın yok. Hepsi hoca takımına yazılmıştır. Şu topluma giden bir insan Allah adına gidip de dinini öğrenmek için okumak istediği bir kitabı nedir? Yok. Ama her fırkanın kendine ait bir kitabı var ve alın sonuna kadar çok rahatlıkla okuyabilirsiniz. Alama yazılmıştır. Çünkü onun itikadını o kitap ne yapıyor? Çok rahatlıkla bozabiliyor. Demek ki eğitim gerçekten çok çok önemli kardeşlerim. Eğitimden kastımız burada terbiye reba kökünden türetilmiş. Sözlükte yükseltme, artırma, yücelme bir halden diğerine intikal etme anlamına gelir. Kavram olarak da kamil ve örnek insan yani mümin yetiştirme faaliyetidir. İslam'ın öngördüğü eğitimin biçimini tanımayanlar da Allah adına terbiye eden öğreten anlamına gelen Rabbani eğitim ifadesini kullanırlar. Rabbani kişi ise kendisini Allah yoluna adayan, insanları terbiye etmeye çalışan, ilim ve irfanı vahiyden alan, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan onları hikmeti öğreten manasındadır. Rabbani eğitim budur. Ve ayeti kerimede o halde Rabbani olun. Bunun işaret ettiği gibi eğitimcinin birinci özelliği de Rabban olması gerekir. Öğretecek, Allah'ın rızasını isteyecek, öğretecek hiçbir ücret ne yapmayacak? istemeyecek. Ücreti Allah'tan isteyecek. Çünkü Ayet-i kerimelere bakıyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kendini dağlara doğru atıyor. Allah Azze ve Celle göğe çık yere in de benim getirdiğimden başka bir ayet, bir mucize getir. Eğer gücün yetiyorsa diyor. Bir sakinleştiriyor Senin görevin benim sana ilka ettiğim insanlara ne yapma? Anlatma. Onların görevi de tutup tutmama. Yani hayata geçirip geçirmeme sen diyor onlardan bir ücret istedim. O onlara zor geldi de onun için iman etmiyorlar diyor. Yani hiçbir davetçi karşıdakinin cebine gözünü ne yapmayacak? Dikmeyecek. Ücret istemeyecek. Ve benim ücretim alemlerin Rabbınadır diyecek. Eğitimin gücü hakikaten çok çok önemlidir kardeşlerim. Ve eğitim öyledir ki kişinin kalıbını, şeklini Toplumun gidişatını tamamen ne yapar? Değiştirir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanlar nedir? Madenler gibidir diyor. Keşfedilmeyi bekleyen madenler gibidir. İşlendikçe ne yapar? Işıldar. Benim mesleğim demir döküm. Bize maden ham olarak gelirdi. Yani bildiğin toprağın böyle sertleşmişini düşünün. Ondan istediğiniz şekiller çıkıyordu. Eritirdik. Su haline getirir. İstediğimiz kalıbı yapar. Ona dökerdik. cürufu ayrılır. Madeni ayrı. Artık sarı döküyorsan sarı, alüminyum döküyorsan, alüminyum demir döküyorsan, demir. Ama gelen ham maddesine bakın dersin ki bunda ne köy olur ne de kasaba dersin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları da o keşfedilmeyi bekleyen yani kalıplara dökülen Madenler olarak zekrediyor. Ne kadar eğitimlen yani vahiyle eğitilirsen o kadar ne yapıyor? İşliyor ve ışıldıyor. Ve cürufu da o noktada ne yapıyor? Ayrılıyor. Ve Mekke toplumundan örnek verdik. Dikkat ederseniz o topluluk çok kötü bir durumdayken eğitime başlandı. Eğitimde ne kullanıldı? Kur'an. Allah'ın ayetleri. Ayetler indikçe o insanların ruhuna o nüfuz ettikçe ne yaptılar? Düzelmeye başladılar. Bütün korkulardan arınıp Allah korkusunu yaptı? Oturmaya başladı. Ve Allah korkusunun girdiği kalpte ne yapar? Aranır kardeşler. Ve o toplum 40 kişiye ulaştığında artık pencerelerdeki perdelerde ne yaptılar? Kopardılar. Alenen İslam'ı davet etmeye başladılar ve çile başladı. Evet, demek ki eğitimin gücü çok çok önemli ama eğitimde de Rabbaniyet önemli. Cahiliye eğitimi değil. Ve burada da Rabbani eğitimde de Rabbani alim önemli. Mesela El-Hasar Üniversitesi hiç duydunuz mu? Mısır'da kurulan bir fakültedir. 1945'lerde kurulmuş. Ve dokuz dil bilen belki de son asırların en meşhur oryantalist dedikleri, müsteşrik dedikleri kol ziher kurulmuştur. Tam bir kafirdir. Kendisine zamanın Yahudileri toplanıp gidiyor. Siz diyor neden böyle bir İslam Üniversitesi kurdunuz? Diyor ki, buradan yetişen insanlar dünyanın her tarafına gidecekler ve hiçbir yerde Müslümanları birlik, beraberlik içinde bulamayacaksınızdır. Hakikaten da dediğine ne yapmış? Ulaşmış. Hala o üniversitede Golds denen o alçağın koymuş olduğu statü neyse ders programı hala o öğretiyor kardeşler. 45 nere? 2011 nere? Ve oradan mezun olan dünyanın neresine giderse gitsin hep bir ateş götürmüş ve insanların itikadını ne yapmıştır? Hep bozmuştur. Bak günümüzde hayızlı bir kadın dahi namaz kılacağını, oruç tutabileceğini söyleyen kim? Mustafa İstamoğlu. Nere mezunudur? Genesel Türkiye'de bir dönem Aleykümselamdır. <Gülüyor> İsimlerini vermeyeceğim. Hariciliği Türkiye'ye taşıyıp hatta Ankara'da böyle Sistematik hale gelen birçok insanın hem de on senenin üzerinde hapse girmesine sebep olan hocayım diye geçinen hala şu an dernek sahibi Ankara'da bunlar faaliyet yapıyorlar. Elesel mezunudur. Şialara bakın hep önde gidenler elesel mezunudur. Yani Türkiye'de bile birçok fitneyi hep ne yapmışlardır? Oradan sistematik olarak öğrenip gittikleri yere ne yapmışlardır? zehir katmışlardır. Allah onların işerlerinden korusun. Demek ki eğitimde Rabbani'lik neymiş? Çok çok önemli. Ve alimin de Rabbani olması, muallimin de Rabbani olması çok çok önemli. Mesela günümüzde dikkat ederseniz harici olan bir kesim çocuklarını okula gönderene ne derler? Aleykümselam bana. Kafir derler. Niye? Çünkü çocuğun gidiyor orada akidesi bozuluyor. Dini bozuluyor, yaşantısı bozuluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye ne yapar? Yani herkes bir yerde bir yanlışlığın olduğunu ne yapıyor? Hissedebiliyor ama bu eğitimin illa okulda olmadığı evde de, iş yerinde de insan bir gittiği vesayette de her yerde de bu Rabbani eğitime devam ederse kendini yetiştireceğini bilmesi gerekir. Eğitimin gücü çok önemli kardeşler. Birincisi kişinin veraset diyor. Toplumda iki unsur çok önemlidir. Etkilidir. Bunlardan birisi kişinin atalarından aldığı bir kültür vardır. Öğeler vardır. İkincisi de eğitimle kazandığı değerler vardır. Eğitim maya gibi kişinin benliğini etkiler. Kalıp gibi şekillendirir. Millet ve toplumlara ruh kazandıran temel faktör de aynı şekilde nitelikli eğitimdir. Şimdi köyden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam köyde yaşayan ne olur? Kaba sabı olur diyor. Köyde yaşayan kaba sabı olan birini alın, bir eğitim sistemine verin. Birkaç yıl sonra bakın tanıyamazsınız. Orada kabalık gitmiş. Konuşma şekli bir gitmiş. Oturması, kalkması, yemesi, içmesi ne yapmış? Tamamen değişmiştir. Hatta aynı genci götürün köye, kendi anasını, babasını dahi yadırgamaya başlar. Yani konuşmasında, oturmasında, yemesinde, kalkmasında ne yapar? Yani her eğitimin doğru veya yanlış insana neyi vardır? Bir etkisi vardır ve bu görülür. Burada şöyle bir cümle kullanacağız. Firavun Hakikaten çok geri zekalıymış. Neden? Gördüğü bir rüya sonucu rüyasını tevil ettiklerinde ne diyor? Bir çocuk doğacak ve senin saltanatın ne yapacak? Hı? Bitirecek. Firavun ne yaptı? Doğan her çocuğu, erkek çocuğunu öldürdü. ve Kadın nüfusunu ne yaptı? Fazlalaştırdı. Peki Firavun sistemini koysaydı, kendi kafasını o doğan çocuklara verseydi korkacak bir şey var mıydı? Yani öldürüp de zulmedeceğine o kafaları kendi kafasına bırak içleseydi, kaybedecek hiçbir şey yoktu. Ama öldürerek hem de kendisine inananların bile tepkisini <gülüyor> ne yaptı? Aldı şurada can dostu dahi olsa ki öldürdü. Kendi en sevdiği vezirinin çocuğunu öldürdü ve o da Musa'nın veziri oldu. Düşün şimdi ben can sevdiğim birinin çocuğunu öldüreceğim. Onunla aramızda dostluk kalır mı? Mümkün değil. Yani muhakkak o sıkıntı ne yapar? Gelir. Onca masum çocuğu annelerinin karnında katletti. Böyle yapacağına kendi düşüncelerini yansıdan müfredadı uygulayacak bir okul açmış olsaydı Onları kendisine kul köle edip hedefine ne yapardı? Ulaşabilirdi. Onun için kardeşlerim, cidden eğitimin, ruhun derinliklerine nüfus eden eğitimin çok çok e, gücü vardır. Hani halk arasında hani sihirli değnek derler ya böyle tılsın. Onun gibi eğitimin cidden yeri vardır. Ufacık çocuklara bakın. E, anaokuluna gidiyorlar anaokulunda ilk öğrettikleri şarkı, türkü ve oyun. Başka bir şey değil. Hakikaten bu çocukların sizin e, kabiliyetli ise, bunlara Allah korkusu, Allah'ın dini, Allah'ın emir ve yasakları öğretilse ki İmam Bukhari'nin hayatına bakıyorsunuz, dört yaşında ne olmuş? Allah. Hafız olmuş. Yani dört yaşında bir çocuğa bu ağır gelmiyor da, senin çocuğuna mı ağır gelecek? Yani eğitimde hakikaten Rabbani bir eğitimi seçmiş olursak biz toplumu daha kökünden ne yaparız? Düzeltme yoluna gideriz. Ama biz çocuğumuzu birilerine teslim eder, hiç eğitim vermez. Sonra sonra bir şeyler vermeye çalışırsak hem kendimizi hem de ruhumuzu ne yaparız? Kaybederiz. Eğitimin olmaması toplumun yerlere serilmesi anlamındadır. Çünkü eğitimin varlığı insanın yücelttiği gibi yokluğu da insanı ayaklar altına alır. Ve insanlığı da ayaklar altına alır. Bugün ayaklar altına alınan İslam mı yoksa İslam dışı şeyler mi? Hangisi? Bakın Allah dışında ne kanunlar varsa onların yaptığı şeylere bakın. Sen annenin Zina etmesinden hoşlanır mısın? Para karşılığında. Karının, kızının, teyzenin, yakın akrabatinin. Hiç kimse hoşlanmaz değil mi? Ama bu sistemler hoşlanır. Ve bu sistemler hem de genel evade altında açarlar, pavyon açarlar. Bunlar ne yaparlar? Çok rahatlıkla. Kim rahatsız oluyor? Eğer eğitim yoksa Rabbani bir eğitim, Rahatsızlık duysan nerede duyarsın? Birinci derecede sende olursa duyarsın. Uzaktaysa ne yapmıyorsun? Hiç etkilenmiyorsun bile. İşte bu eğitimdeki e, eğitimsizliği, yani İslami eğitimsizlik, insanların da imanını, duyarlılığını ne yapıyor? Kaybediyor. Ve kader iman ettim diyen, anadan babadan gördüğü bir şeyle e, bir namazdı. Ramazan gelince bir oruçtu veya haç geldiğinde bir bir haç için özlemdi onun dışındaki yaşantısında insanların, İslam'la alakasını ne yapamıyorsun göremiyorsun işte kardeşlerim eğitim dediğimizde sabah kalkımından yatağa girene kadar Müslüman kendini ne yapacak eğitecek senin Resul'un kalktığında ne yapıyordu bir insan gece elinin nerede gecelediğini ne yapmaz bilmez ne yapsın Kalksın yıkasın diyor. Bak bu bir eğitimdir. Sonra abdest almadan böyle güzelce yıkar. Şöyle şöyle yapar. Yatağına girdiğinde şöyle dua eder. Kalktığında ne yapar? Şöyle dua eder. Sokağa çıktığında şöyle dua eder. İşinin başına gittiğinde şöyle camiye girdiğinde böyle çıktığında böyle yeni bir elbise giydiğinde böyle yeni bir meyve gördüğünde şu. Bunların hepsi nedir? Birer eğitimdir. Ama çıkıyorsun günaydın günaydın. Şudur budur. İslam'ın yerine başka kelimeleri bizler ne yapmışlar? öğrenmiş Bir eğitimini almışız. Allah'tan gayrısına kıyam, secde, ruku edilmezken bugün eğitim yerlerinde öğreten birisi geldiğinde herkes ona ne yapıyor? Kıyam ediyor. Selam bile vermiyor. Geliyor. Selam diyor. Selam. Günaydın. Günaydın. Yani bir şey dahi nedir? Yok. Ve bir Müslümanın eğitimi nedir? Allah korkusuylandır. Ama bugün çocukların eğitimine bakıyorsun. Sabahları çocukları topluyorlar. Bazen görüyorum. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Çocuklara ne yapıyorlar? Bir ant, terennüm ettiriyorlar. Keşke o kelimeler anlamıyla o çocuklara ne yapılsa verilse. Türklük güzel bir şey. Kürtlük güzel bir şey. Çerkezlik güzel bir şey. Ama kavmiyetçilik çok kötü. Rabbani eğitimde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Irkçılıkla uğraşan bizden değildir. Onunla mücadelede bizden değildir. Onun üzerine ölen nedir? Bizden değildir. Sen şimdi eğitim verdiğim bir yerde ırkçı yetiştirirsen, o toplumda karşı bir ırkla karşı karşıya kalan acımasız sonuna ne yapar? Dövüşür. Birbirinin kanını ne yapar? İçer. Çok rahat içer. Ama o eğitimde ümmetçilik verilirse renk, dil fark etmez de sadece Allah eğitimi verilirse o toplumda herkesin insan olur ve çok güzel ne yapar? Kaynaşır, gider. İşte eğitimin topluma hakikaten çok çok büyük yeri vardır. Eğitim deyince de bunun birincisi nedir? Dini eğitimdir. Çünkü dini eğitim yoksa o eğitimin insana inanın Belki bir faydası vardır ama dünyada bir şeyler verir. Ahiretini ne yapar? Öldürecek seviyeye getirir. Çünkü onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha aşağıdadır. Diyor. Hayvanlar bile bugün e, Allah'ın emrettiğini harfiye ne yapıyor? Yerine getiriyor. Bir ineğe süt ver dediğinde veriyor. vermende demiyor. Ücretini ver diyor mu? mi Ama bir insana secde et dediğinde bana ediyor. Namaz kıl dediğinde sana ne diyor? Kadına örtün dediğinde sana ne? Özgürlük var ki. Senin dinin sana benimki bana diyor. Yani insan bunu ne yapabiliyor? Diyebiliyor. Ama dini bir eğitimde ne yapamaz bunu diyemez. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kur'an'ın eğitimi öne çıkardığına bakıyoruz kardeşler. Eğitim olarak etkili bir yöntem ve vasıta Kur'an'dan başka bir şey yok kardeşler. Açın Kur'an'ı bakın. Sana ne diyor? Namaz kıl diyor. Namaz kıl diyor. Ama bugün okula git. Sen namaz kılamazsın. kıldırmaz İş yerine git. Sana namaz kıldırmazsın. Kılsa bile ya merdiven altında ya tozlu topraklı yerlerde bir yerlerde kılar. Ama bakın bugünlerde bu Noel mi diyorlar? Onlarınki başladı ayinleri. Her yerde o kırmızı elbiseler, pamuk Sakallar, bıyıklar geziyor. Şu köşede yakaladım gümanın orada. Vodafone şeyini yapıyormuş. Delikanlı sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Sakalından tuttu, şu lastikli. Hele şunu bir indir. Biliyor musun dedim. Bunu bilerek, isteyerek takan İslam'da kafir olur. Müslüman Sen sen şu an mülket duruma düşersin dedim. Olur mu ya? Ben bunu para karşında yapıyorum. Patron dedi ki sen şu kadar gün dışarıda bu elbiseyi giy yap. İyi o zaman, canın çıplak bekle desen bekleyecek misin? Ya niye bekleyin? Avrupada gibi bekliyoruz. Sen de bekle. Kim bir kavme benzersin? O da nedir? Onlar Bir kavme özenmeyeceksin. Gel Müslüman gibi giyin. Ya diyor öyle giyinirsen kimse olmaz. E benim sakalım itiyor da senin pamuk sakalın niye itmiyor? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama, Ebu Bekir'in babası getiriliyor. Bu kuafı. Bakıyor ki saç sakal nedir? Beyaz. Ne diyor? Yahudiler ve Hristiyanlar saçlarını ve sakallarını ne yapmazlar? Değiştirmezler, boyamazlar. Götür bunu kınala da gel diyor. Onlarda beyazlaması bir nuranilik şeydir. Bugün bizde de saç ve sakal ağarmışsa beyazlamışsa bunun değiştirilmesi gerekiyor. Onlara benzemeyin diye diyor. Bu da nedir? Eğitimde çok önemli. Bakın namaz kıl, ibadet et, cihat et, emirlerle değil, kendini, evreni, kitabı oku emriyle inmeye başlamış ve Kur'an'ın ilk inen ayetlerine bakın, nedir? Oku, oku, oku. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okumayı bilmeyen birisi. Nedir Cibril'e? Ben okumayı bilmem. Sıkıyor, bırakıyor. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Demek ki Müslüman olan birisi ne yapacak? Okuyacak. Ve okuması gereken ilk şey de nedir? Allah'ın kitabıdır. Bunu okuyacak. Ve bunu okuduğu zaman Müslüman da ne yapacak? Rabbani bir eğitime başlayacak. Ayet devam ediyor bakın. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku o cömertliğinin sonu olmayan Rabb'ındır. Kalem ile yazmayı öğreten de o. İnsana bilmediği şeyleri de öğreten yine o. Evet. Demek ki burada bilmediği şeyleri Allah insana ne yapıyor? Öğretiyor. Bu da ilk ayetlerin öngördüğü müfredat neymiş? Bir. Eğitim Allah'ın adıyla başlıyor. Oku nedir? Rabb'inin adıyla. Allah'ın sıfat ve fiillerini konu alıyor. Bu da vahyin merkezidir. Ondan ne yapmaz? Ayrılmaz. <gülüyor> Bak Cuma günleri tamamen tevhid dersleri işliyoruz. İsim ve sıfatları Bukhari'nin tevhid bağında ne kadar faydalı oluyor. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatlarını bir bir öğrenme insan imanını ne yapıyor? <gülüyor> Hat kat artırıyor. Her işin başı nedir? Allah'ın ismiyle başlıyor. Allah'ın adıyla anılmayan her şey nedir? Kesiktir diyor. Kur'an bile okuyacağında kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınarak okudur. Ona gelince şeytanı da katıyor Allah. In. Çünkü Haç suresine bakıyorsunuz. Hiçbir nebi, hiçbir resul olmasın ki ona Allah bir vahiy indirdiğinde iblis gelip de onun ağzından o inanı değiştirmeye kalkmasın. Düşün bir Resul'a, bir Nebi'ye dahi iblis gelip böyle musallat oluyorsa, okuyan insana kim bilir ne kadar musallat olur. Öyleyse Allah'ın vahyini okurken birinci dosturumuz nedir? Allah'ın ismini anla ve şeytandan ona sığınma. Bu inen ayetlere baktığımızda ikincisi eğitim insan merkezlidir. İlk inen dört ayette insan kelimesinin iki defa geçmesi de bundandır. <gülüyor> Söz konusu eğitimde insanın yaratılışını, görevini nereden geldiğini, nereye gideceğini bu mutlulukı esas alır ve bu mesajı verir. Rabb'ini tanıyan kendini tanır. Kendini tanıyan da Rabb'ini ne yapar? Tanır. Ve hadis-i şerife bakıyorsun her doğrulan çocuk ne olur? İslam fıtratı üzerine doğar. Bak şimdi burada eğitime işaret ediyor. Ana baba neyse Yahudi ise çocuğun ne yapıyor? Yahudi, Yahudi eğitiyor. Hristiyan ise? Hristiyan. Mecusi ise? Hristiyan. Mecusi olarak. Öyleyse eğitimin insan üzerindeki etkisi neymiş? Çok çok önemli. Üçüncüsü ise kardeşlerim ilk ayetlerin öngördüğü eğitim ihsan, merhamet ve şefkat üzerine kurulmuştur. Öyleyse eğitimcilerin de buna ne yapması? Çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve dördüncüsü ise ayetler eğitimde kalem unsurunun tartışılmaz olduğunu işaret etmiş ve bunun da eğitimde çok çok önemli olduğunu söylemiştir. Bugün düşünün geçmişten bize gelen önemli eserler olmasa, mesela Kur'an e, bu şekilde yazılıp da bize gelmese hafızları öldüğünü düşünün ne yapacağız ortada? Demek ki yazıda neymiş? Eğitimde çok çok önemli. Hadis mecmualarının yazılıp bugün bize toplanarak gelmesi, tercümeler edilmesi, şerfler düşmesi eğitimde. Bu da nedir? Çok çok önemli. Ayette geçen beşinci önemli konuysa, eğitimde konuların sınırsız olduğuna dikkat çekilmiştir. Çünkü her şey anlamına gelen maedatın kullanılması bundandır. Allah insana bilmediğini öğret burada bilmediğini deyince ne, ne akla gelir? Bilmediği her neyse. Demek ki eğitimde de şey neymiş? Sınırsız. Yani onlar işte eğitimde sadece işte köhne, dünyadan soyutlanmayı şöyle şöyle değil. Dini eğitimde her türlü eğitim nedir? Vardır. Bugün bunlara bakıyorsunuz bir insanın bile yaratılışını insana anlatırken hayvandan türediklerini ve realkarnasyonlu diyorlar. Bu aşamalardan geçtiklerini söylerler. Halbuki Kur'an'ı eğitime gidin. Allah insanın, ilk insanın neden yaratıldığını, nasıl yaratıldığını bize ne yapmıştır? Bütün çıplaklığıyla anlatmıştır. Yani eğitim dediğimizde Kur'an bir tarih kitabıdır. Kur'an geçmişin berrak olarak hem de istisnasız, hiç bilemeyeceğin haberleri en güzel şekilde insana nedir? Öğretendir. Ve hatta insanın hiç aklına bile gelmeyecek doğada gözünün önüne gelen bir buluttu, bir depremiydi, bir dağlarıydı, bir sularıydı, denizdi. Hatta e, şu son teknolojiyle iki okyanusun arasındaki tatlı suyu çözebildiler. Ondan önce bile ne yapmıyorlardı? Doğru dürüst Oradan geçmese insanlar bilmiyorlardı. Halbuki Kur'an bunu ta 14 asır önce ne yaptı? Bize bildirmiştir. Öyleyse kardeşlerim eğitimde bunlar nedir? Çok çok önemlidir. Ve oku dendiğinde ki bu sözcüğü defalarca zikreden Rabbimiz bu oku kelimesiyle Müslümana bir parola vermiştir. Ömrünün sonuna kadar ne yap? Oku. Oku. Oku. Ve bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından Ali geçiyor. Yanında birçok kırmızı develeri var. Onlara böyle zevkten baktığını görünce, bugünkü Mercedes'ini düşünün. Ya Ali, bugün senin birinin hidayetine vesile olman, senin şu mallara sahip olmandan daha hayırlıdır. Diyorum. Demek ki insanın eğitimli olması, kendini eğitmesi, dünyaya meyletmesinde neymiş? Çok çok daha hayırlı. Eğitilmiş ile eğitilmemiş arasındaki farka baktığımızda dinimizde kardeşim, kardeşlerim, eğitim hayat, eğitimsizlik ise cehalet ve ölümdür. Şu halde bu ayetin e, gerçeğine baktığımızda ölü iken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürümesini sağlayan bir aydınlık verdiğimiz kişi, içinden çıkamayacağı karanlıkta kalan kişi gibi olurmuş. Yani karanlıkla aydınlık, hidayete erenle ermeyen bir olmaz diyor Allah Azze ve Celle. Ayet eğitilmemişin yani cahilin ölüler mesabesinde olduğunu söylüyor. Hatta Müslüm'ün iman babına bakarsanız orada şöyle bir rivayet geliyor. Her kim bir münker görürse onu eliyle nasıl izale etsin. Deliyle izale etsin. Kalbiyle izale etsin. Selman'ın faresi diyor ki eğer diyor bu üçü yoksa yaşayan bir ölü görmek isteyen ona baksın diyor. Yani artık o insanda ne yapmamış? iman diye bir şey kalmamış. Yani kalp de rahatsız olmuyor. Artık demek ki yaşayan bir ölü bu. Eğitimsiz insanın da haline gelen bu. Evet. Cahilin topluma zararının farkında olan İmam-ı Yaşı ilerlemiş birine hadis ve ilmihalden bazı sorular sorulduğunda bilmiyorum deyince Allah senin müstahakını versin. Cahil halinle hem kendine hem de İslam'a zarar vermektesin. Yani alim olmuşsun, bu konuları ne yapmamışsın, okumamışsın diye o insana ne yapıyor, pızıyor. Evet. Rabbim hepimize hayırlı bir ilim nasip etsin. Allah akıbetimizi hayırlı eylesin. Balık için su neyse, beden için gıda ve hava neyse, Müslüman birisi için ilim ve eğitim de nedir? Odur kardeşler. Nasıl ki balığı sudan çıkarttığında ağzını açı açı yuma, yuma ölürse ilimsiz ve eğitimsiz bir insanda bu yaşadığı toplumda bu şekilde ne yapar? Ölür, gider. Dünyada kör olan muhakkak ki ahirette de ne yapar? cut evet. Bir örnek verelim. Günahkar bir alim ile eğitilmemiş bir cahil, bir Abit imtihana tutulmuşlar. Abit ilimsiz ameleden. Alim ise öğrenmiş ama hayatına geçirmemiş birisi. Abit'e geliyorlar, diyorlar ki Allah üçün üçüncüsüdür diyor. Abit hemen Sığırlı olmaz diyor. Allah üçünün üçüncüsü değildir. Ee, bu şekilde olmaz. Allah birdir diyor ve itiraz ediyor. İtirazını sürdürüyor. Karşıdaki diyor ki bak ayet var. Allah üçün üçüncüsüdür. Abid diyor ki ayet varsa diyor o zaman doğrudur diyor. Ve abid sapıyor. Ayetten sapıyor. Alime geliyorlar. Diyorlar ki Allah üçün üçüncüsüdür. Ve ayeti okuyorlar. Diyor ki siz ayeti eksik okuyorsunuz. Kim Allah üçün üçüncüsüdür derse onlar kafirlerin de kendisidir diyor. Yani amel etmese bile alimi ne yapamıyorlar? Kandıramıyorlar. Öyleyse eğitimli olan birisiyle eğitimsiz ibadet nedir? Aynı değildir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine kitaplarda hep yazar. İbadet niyetiyle çekildiği bir mağarada namazlığının altında ölü olarak bulduğu fareyi bir canlı öldürdü gerekçesiyle yıllarca sarığının altında taşıyan cahil, eğitimsiz bir abidin ortaya koyduğu cehalet ve eğitimsizlik örneği de bu türdendir. Eğer cahil dinden haberdar olsaydı peygamberin fareler öldürür hadisiyle amel eder, ve yıllarca amelini heder etmez komik durumda ne yapmazdı Hı. düşmezdi. Yine üçüncü bir örnek bu konuda İbn Khayyım diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Herhangi bir gerekçe olmadan yıllarca seviş secdesi yapan eğitimsiz cahil bir abitten bahsediyor ve şöyle naklediyor. Bir adam her namazının sonunda seviz secdesi yapıyor kendisine neden yapıldığı sorulduğunda hata yapmışsan bu bunu ne yapar? Selaf eder. Halbuki bu insan eğitilmiş olsaydı yıllarca seviş secdesi yapmasına ne atma gerek yoktu. Bir kere seviş secdesi yapıyorsa namazı da batıl. Çünkü şüphe duyuyor o namazda. Seviş secdesi nedir? Eğer namazda kaç tekatte olduğunu şaşırmışsan 3 mü 4 mü? Dört mü 5 mi? Sen aza tamamla. Daha sonra ne yap? Söviz ya? Veya oturacağın yerde oturmamış, oturduğun yerde oturmamışsan, bunlar da nedir? Söviz secdesi gerekir. Az kılmışsan, üç, dört kılacağını üçte selam vermişsen, dört kılacağını beş kılmışsan, buralarda, bunun dışında Söviz secdesine gerek yok. Eğitimli olsaydı bunu yapmaya gerek nedir? Yoktu. Evet, vahiy dışı eğitimin sebebiyet verdiği tahribat çok büyüktür kardeşler. İşte birincisi Allah inancını ne yapmıştır? Vahiy dışı eğitim bozmuştur. Bugün vahiyde ilk eğitim nedir? Okudan sonra Mekke'de inen ayetlere baktığımızda nedir? Hepsi tevhid ayetleridir. Gelin ibadetlerinizde hiçbir şeyi Allah'a ne yapmayın? Ortak koşmayın. Eğer bugün biz bu eğitimi kendimize, eşimize ve çocuklarımıza veremiyorsak başkalarından hiçbir şey beklememize nedir? Gerek yok. İşte Rabbani olmayan bir eğitimde şirk varsa, küfür varsa buna ne yapmalı? Çok çok dikkat etmeliyiz. Birileri çocuğunu okula göndermiyor. Birileri kendi okulunu açıyor. Biz böyle yapmamıza gerek yok. Sen önce kendi evinde eğitimini yap. Gittiğin yerde yanlış eğitim verdiğinde o çocuk onların başına bela olur. Onlar senin çocuğunun başına bela ne yapmaz? Olmaz. Bizler hep eğitimden kaçtığımız için bugün maalesef çok çok kötü durumdayız. Hatta belki de firavunun düştüğü duruma düşüyoruz. Bugün çocuğunu okula göndermeyen, yani eğitimden uzak tutan, kendi de eğitmeyen insanların Aynı ana karnındayken erkek çocukları öldüren veya doğunca erkek çocukları öldüren insan mesabesine ne yapıyor? Güçen insan oluyor. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Müslüman şahsiyet sahibidir. Ve bu şahsiyetini de ancak imanından, dininden alır. Eğer insan Rabbani bir eğitim almazsa, Rabbani bir alim bulup da dinini öğrenmezse, iyi bir eğitim almadan ortaya çıkarsa, o zaman tarihin her döneminde olan sorunlar, yaşamış olduğun asırda da senin karşına ne yapacak? Çıkacak. Geçmişe bakıyorsun, iki insan arasında olan bir mücadeleden ne olmuş? Bir şialık, rahatsızlık çıkmış mı? Çıkmış. Bu nedir? Eğitimdeki yanlışlıktandır. Haricilik çıkmış mı? Çıkmıştır. Eğer okusaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bunlardan öyle bir nesil çıkacak ki yaşları genç, hülyalar bozuk ve okunyaydan çıktığı gibi ne yapacak? Dinden çıkacak. Bunlar cehennem köpekleri diyor. Kur'an okuyacaklar, tıplaklarından aşağı ne yapmayacak? Geçmeyecek. Puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle ne yapacak? Uğraşacaklar. Geçen haftaki dersi hatırlayacak olursanız haricilerden ismi önemli değil. Ali'yi şehit ettiğinde gitmiş şükür secdesi yapmıştır. Bu nasıl bir eğitimdir? Eğer Rabbani bir eğitim olsa şükür secdesi yapar mı? Hasan'ı Hüseyin'i şehit ettiklerinde, özellikle Hüseyin'i şehit ettiklerinde Kerbela'da tekbirlerle Allah'ın ismini bağırarak anarak ne yapmışlardır? Kutlama yoluna gitmişlerdir. Bu nasıl bir eğitimdir? İşte bu Rabbani eğitim olmadığı için bağnazlık ve Rabbani eğitiminin dışında bir şeyler öğrendiği için harcılık çıkmış, mürciyelik çıkmış, batinilik çıkmış, kadiyanilik çıkmış, cehmiyelik çıkmış ve birçok fırkalarda ne yapmış? Ayrılmış. Bugün topluma baktığımızda doğru dürüst itikatlarının uyuşmadıklarını görüyor. Sabah kardeşim birisi İmam Maturidi'yi soruyor bana. İmam Maturidi kim? Şimdi bizim toplumumuzda hangi mezheptensin Hanefi. İtikatta imamın kim? Maturidi der. La, amelde imamın Ebu Hanife ise itikatta da kim olması? Onun olması gerekir. İtikatta bozuk bir adamdan amel alınır mı? Alınmaması gerekir. Ama adam bunu dahi ne yapmıyor? Düşünmüyor. Ve ikisine dikkat etse birisi 80'de doğuyor, 150'de ölüyor. Ebu Hanife, Allah kendisine rahmet etsin. İmam Maturi diye bakıyorsun ta 330'da doğuyor. Yani aralarında bile birçok sene var. Sahabeye en yakın Ebu Hanife. Alınacak sorun ki alınması lazım. Ama birisine bakıyorsun Allah inancında Ebu Hanife Allah sema'dadır, Allah göktedir. Allah nerededir diye birine sorsan, bilmiyorum derse o kafirdir diyor. İmam Mahtırı diye gidiyorsun Allah'la alakalı soru sorduğunda Allah göktedir, Allah sema'dadır diyen kafirdir diyor. Birbirlerine yaptık, yazdıkları eserler ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Şimdi İmam Maturidin'in bozduğu itikadı insanlar alıyor. Ebu Hanife'nin temiz o itikadı ne yapmıyor? Almıyor. Onun için eğitimdeki Rabbânlik nedir? Çok çok önemlidir. Bu derste dikkatinizi çekmek istediğim nokta bu. İlla bunu bir okula gitmekle veyahut bir alimin dizinin dibine eğilmekten alamazsınız. İşte oku diyor. Ben okuma bilmem. Allah'ın adını yaratan Rabbinin adıyla ne yap? Oku diyor. Oku. Bilmediğini ne yap? Zikir eğilme sor diyor. İlim bu şekilde ne yapar? Üst üste gider. Öyleyse bize düşen hem kendimizi yetiştirme kendimizi yetiştirmede kafil olmama. Düşünün kardeşlerim, hepinizin ayrı ayrı birer mesleği var. Siz bu mesleğe başladığınızda o işi biliyor muydunuz? Nasıl öğrendiniz? Gidiyorsunuz. Her işin önce neyi vardır? Bir çıraklığı vardır. Oradan ona başlarsın ama iyi ama kötüdür. Ustan ne kadar iyiyse sen zaten çok çok ne yapmışsındır? Yol kat etmişindir Ustan ne kadar kalın kafalıysa sen de ne yapmışındır. O şekilde körermişindir veya meslek değiştirmişindir. Hadime Din de böyledir. Kimden alıyorsanız o sizin önünüzü ne kadar açıyorsa o şekilde şevkle gayretle ne yaparsanız gidersiniz. Bugün tasavvuf adı altında insanların bir araya geldiği birçok insanların kitlelerin olduğunu görürsünüz. Ama oradaki ilk şart nedir? şeyhin karşısında ölü bir ceset gibi ol. Hiçbir şey sorma. Sen zahiren bir şey görsen de o zahiren öyle değildir. O batine çok çok farklıdır. Yani mesela İmam-ı Rabbani'nin birçok küfür, şirk sözleri vardır. Mesela e, 344. mektupta mümin kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe Din kardeşinin kellesini kesmedikçe mümini kamil olmaz. Küfrettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir diye devam eden bir sözü var. Şimdi bu sözün her biri ayrı bir şirk küfür. Ama açın tasavvuf kesmine yok. Orada ne hikmetler var. Sen zahiren diyor alırsan anlayamazsın. Bir ledun ilmi var, bir farklı ilmi. İşte Rabbani ilimle Rabbani olmayan ilim arasındaki fark bu. İşte tasavvuftaki insan seni ne yapıyor? Cahil bırakıyor, istediğini sana yaptırıyor. Biz öyle yapamayız arkadaşlar. Bizim alimimizde de yanlışlık varsa bunu söyleyeceksin. O alimdir ya, roz geçelim bunu diyemezsin. Yarın sen de aynı pisliğin içine düşersin. Öyleyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimi ve onun ahlakını almamız gerekiyor. Eğitimdeki Rabbannik böyle geçer. Eğer biz bunu almazsak yani hepimiz Kur'an sünnetten amel ediyor deyip de Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden haberdar olmaz. Bunları defalarca okumaz. Anlamaya çalışmazsak önüne gelenin müridi olursunuz. Ya ben selefim. Ben kitap sünnetten amel ediyorum. Vallahi hepsi hava olur hepsi hava olur. Çünkü sen dininin değerlerinden haberdar değilsen, kendini yetiştirmiyorsan, o zaman birinin ağzına nedir? Muhtaçsın. İsteyen insan ağzı güzel bir laf yapıyorsa seni ne yapar? İstediği gibi kandırır. Halbuki sahabeler, Allah kendilerinden az olsun, ne olursa olsun ne diyorlardı? Allah ve Resulü en iyi bilir. Eğer Allah'tan ve Resul'dan geleni iyi bilmişlerse, iyice kafalarına hissetmişlerse, birini gördüklerinde yanlışlıkta ne çabuk sapıtıyorsunuz? Allah Resulü sizin için en güzel örnek değil mi diye başlar ve Allah'ın kitabında ve Resul'un sünnetinde ne varsa onu söyler giderler. Bu kadar. Ve karşıdaki bunu tutmuyorsa hemen üstündeki yaşmağını bürür. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyerek orada ne yapardı? Çeker de. Bugün eğer bunlar yoksa demek ki Rabbani bir eğitim, Rabbani bir Müslüman yok. Allah hepimize anlayış versin. Hayra çevirsin anlayışımızı ve eğitimin önemine dikkat eden sanlı kullardan eylesin. Allah subhanahu ve teala cehaletimizi gidersin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin unutmayalım kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe geliyor benim şu kafa çok kalın bir şey almıyor ben namazı kılacak bir sure dahi ezberleyemiyorum dediğinde ne diyor sen subhanallah elhamdülillah Allahu Ekber de bununla yap kalk bu sana ne yapar yeter diyor bakın bu eğitimde nedir başlangıçtır Karşıdan gelen insanı hafife alma değil. Ne gerekiyorsa onu verip o anki eğitimdir. Ve hiçbir insan da kendini ne yapmayacak? Zorlanmayacak. Yani benim kafam kalın, ben bir şey almıyorum deyip kendini yese ne yapmayacak? Düşürmeyecek. Neyi kafası alıyorsa dinden onu ne yapacak? Öğrenecek. Düşünün bakın, öyle İslam tarihinde örnekler var ki, ben diyor babam diyor, deve e, sulardı diyor. Dört yol ağzında gelen kervanların konakladığında onların develerini sulardı diyor. Ben de küçük çocuktum babama yardım ederdim diyor. Bakın eğitime bakın. Yolda diyor peygambere gidip gelenlerin konakladığı bir yerdi diyor. Ve onlar gidip gelenlerden ben Bakara suresine ezberlerdim diyor ufacık çocuk. Kur'an'ın en uzun suresi değil mi? Ve diyor bir gün diyor orada konaklayan heyetin içine babam dedi ki diyor sen de git onlarla peygambere dedi diyor. Ben de onlarla Allah Resulü'ne geldim diyor. Ve gelenler diye hep gençti diyor. Biraz durunca diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların halinden anladı ve dedi ki diyor sizler gençsiniz herhalde geridekilerini özlediniz yani hanımlarınızı. Onlar evet ey Allah'ın Resulü dedi diyor. Öyleyse bu kadarı size yeter, siz dönün dedi diyor. Biz onu çok hayırlı bulduk diyor. Düşün, gelenin de halinde ne yapıyormuş? Anlıyormuş. Sıkmıyor ve tutmuyor. Ve geriye dönerken onlara diyor ki, içinizden birini imam tayin edin. Ve en Kur'an hafızasında kim varsa, o size namaz kıldırsın. Aralarında diyor bir tek diyor Kur'an'ı diyor en çok bilen beğendim. Zaten Bakara'dan başka hiçbir soru bilmiyordum diyor. Namaz vakti geldiğinde ben onların önüne geçip namaz kıldırdığımda ki o zaman biz çok fakirdik diyor. Doğrudur giyecek elbisem yoktu. Rukiye gittiğimde diyor avret mahallim gözükürdü diyor. Koca karının biri dedi ki diyor Rukiye gittiğimde bunun Şeylerini mi seyredeceğiz dedi diyor. Bana diyor kumaştan güzel bir elbise diktiler. O günkü sevindiğim gibi hiçbir şeye sevinmedim diyor. Ve Bakara suresini sevindi, öğrendiğimi hamd ettim diyor. Yani düşünün. İlim bakın böyle. Yine sahada kadınları diyor ki biz vallahi diyor hep sureleri peygamberin ağzından cemaate giderek öğrendik diyor. Yani hiç kimse okuyarak şu ayetleri ne yapmamış? Öğrenmemiş. Demek ki eğitim dediğimizde eğitimin Müslüman'ın yaşantısına girmesi gerektiği ve toplu yaşantıda insanlar hiçbir hareketi ne yapmayacak? Boş bırakmayacak. Ama bugün şeytan eğitimi bir şekilde almış mı? Her evde şu an bir firavun var. Ne bu? Televizyon. O kadar güzel eğitiyor ki hangi dalda istersen, hangi noktada ne yaparsan istersen eğitim var. Öyleyse bunu engellemek de, hayra çevirmek de sen elinde. Çünkü şeytan sizi ne yapar? Boş kuruntularla aldatıp götürebilir. Ama Allah bize her zaman hayrı hele hele ahirette öyle bir hayır veriyor ki orada nedir? Ölümsüzlük var. Orada ebedi nedir? Bir mükafat var. Öyleyse burada kendimizi ne kadar eğitirsek orada da Allah Azze ve Celle'nin faizine ne kadar, e, o kadar sahip oluruz. Burada ne kadar kendimizi köreltirsek, kör, bağnaz, hakkı göremeyen, silkelenip kalkamayan ve hakkı anlatamayan, yanlışlıklara ortak olan insanlar haline geliriz. Ne vefa kalır, ne ahlak kalır, ne iman kalır, ne helala harama dikkat etme. Hiçbir şey kalmaz. Her şey ona ne olur? Münafık olur mübah olur. Hatta Bakara suresinde dikkat ederseniz onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediğinde ne derler? <gülüyor> Sahip, Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncular sizsiniz. İşte eğitim bu kadar. Nedir? Çok çok önemlidir. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allah'ım <gülüyor> ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak ayette ne diyor? Ahirete inanmayanlar meleklere dişilerin adlarını takıyorlardır. diyor. Anladınız mı ne oldu? Kız olunca ne koyuyorlar? Melek. Erkek olunca? Cebrail. Niye erkeğe melek deniyorlar? Ona da dese sıkıntı yok bak. Erkek oldu, kız oldu, melek koysun sıkıntı yok. Ama oluyor. kız olduğunda melek, erkek olduğunda melek ismini koymayı Cibril, İslahil, Mikail koyuyorsa sıkıntı var. Ayet ne kadar? Hristiyanlar, Hristiyanlar şey